Merhaba. Sinop ve İstanbul'lu nükleer karşıtları 13 Aralık'ta En Mutlu Kent Sinop temasıyla İstanbul Eyüp'teki feshanede devam eden Sinop Günleri'nde yaptıkları basın açıklamasında Sinop'a yapılacak nükleer santralden vazgeçilmesini istedi. Sinop Nükleer Karşıtı Platform, İstanbul Nükleer Karşıtı Platform ve Küçük Çekmece Sinoplular Derneği üyeleri stand açmak istedi ancak bu talepleri geri çevrildi. Küçük Çekmece Sinoplular Derneği Başkanı Adnan Çakar'ın okuduğu açıklamada Sinop'ta açılacak nükleer santralin iş olanağı yaratacağı yönündeki bilgilerin doğru olmadığı belirtildi. İçinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle iş imkanı yaratılacak yalanıyla Sinoplu'yu nükleere ikna etmek istemektedirler. Oysa işin gerçeği iddia ettikleri gibi 10 bin insan değil sadece 300 kişi istihdam edilecek ve çalışanların çok büyük çoğunluğu da yerelden olmayacaktır. Biz Sinoplular olarak Gerze'de canımızı dişimize takarak yoğun bir mücadele ile nasıl termik santral kurulmasına engel olduysak Sinop'ta da Sinop halkının Topyekun mücadelesiyle nükleer santraline engel olacağız. Biz yalanlarıyla ikna olmayacağız. Mücadelemizde geri adım atacak olan nükleer lobiler olacaktır denildi. Açıklamada birçok ülkenin nükleer santrallerden vazgeçildiği de hatırlatıldı. Üstelik nükleer enerji yenilenebilir enerjiye göre çok az daha istihdam yaratıyor ve sinop yenilenebilir enerji potansiyeli konusunda son derece gelişmiş durumda. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu, küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de son yıllarda tropikal gün ve gece sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi. İklim değişikliğinin birçok olumsuz duruma yol açığına işaret eden Kadıoğlu, yağış rejimlerinin bozulduğunu, sıcaklıkların arttığını ve yağmura göre az kar yağdığını ifade etti. Türkiye'de özellikle şiddetli yağış gerçekleşen günlerin sayısında, Artış olduğuna vurgu yapan Profesör Kadoğlu ya hiç yağmıyor ya da şiddetli yağıyor. Ekonomik sınıfı belirtirken orta direk tabiri kullanıyoruz değil mi? Yağışta da aynı şekilde orta direk yok oluyor dedi. İklimdeki değişime bağlı olarak mühendislik anlayışı, belediyeler, su ve çevre yönetiminin de değişmesi gerektiğini dile getiren Kadoğlu bir yıl yapılırken son 5 yıllık yağışlara göre mazgallar yapılıyor ama iklim değişti, biz de bunları büyütelim denmiyor. Sanki yağışlar aynı devam edecek gibi düşünülüyor ama şiddetli yağışlar nedeniyle 5 yıllık yağış verileri dikkate alınarak yapılan mazgallar suyu tahliye edemiyor diye konuştu. Kadıoğlu sıcak hava dalgasının da arttığına dikkat çekerek şöyle devam etti. Sıcak hava dalgaları artıyor. 30 derecenin üstündeki sıcak günler tropikal gün. 20 derecenin üzerindeki gecelerse tropikal gecelerdir. Türkiye'de son yıllarda tropikal gün ve gecenin sayısında ciddi artış var. Bir kısmı şehirleşmeden bir kısmı da havadan kaynaklanıyor. İklim değişikliği sanayi devrimiyle başlıyor ama etkisini bu kadar belirgin hissettirmesi çok daha yeni. Normalde dünyanın buzul çağına girmesi lazımdı ancak insanoğlunun bu yaşam tarzıyla buzul çağına girilmesi mümkün değil dedi. En büyük problemin kutupların daha fazla ısınması olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, Ekvator bölgesinin de daha az ısındığını, kutuplarla ekvator arasında sıcaklık farkının azalmaya başladığını kaydetti. Avrupa Birliği'nde varılan anlaşma çerçevesinde denizcilik sektörüne ilk kez karbon emisyonlarını ölçme zorunluluğu getiriliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü İMO'nun tahminlerine göre sektör tüm dünyada karbon emisyonlarının %3'ünü oluşturuyor ve yeni düzenlemelerin getirilmemesi halinde bu pay 2050'de %18'e ulaşabilir. Avrupa Birliği'nde anlaşmaya varılan düzenlemeler denizcilik sektörünü emisyon ticaret sistemi kapsamına almıyor ancak... Avrupa Birliği yetkilileri yeni yasanın yine de bu doğrultuda atılmış bir adım olduğunu belirtti. AB Dönem Başkanı İtalya'nın Çevre Bakanı Gianluca Galetti, gemilerin yol açtığı emisyonun takip edilmesi ve bildirilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma getiren anlaşmanın Teknik olduğu kadar büyük bir siyasi değeri olduğunu da vurguladı. Önümüzdeki yıl Birleşmiş Milletler düzeyinde sağlanmaya çalışılacak anlaşma öncesinde Avrupa Birliği geçtiğimiz ay 2030 için yeni iklim hedeflerini belirlemişti. Emisyonların azaltılması için IMO ve Birleşmiş Milletler düzeyinde denizcilik sektöründe de emisyonları azaltmaya yönelik bağlayıcılığı bulunan bir anlaşma sağlamak için yürütülen görüşmeler şu ana kadar maalesef sonuçsuz kaldı. Avrupa Birliği'nde varılan anlaşmaya göre gemilerin yol açtığı emisyonlar 1 Ocak 2018'den itibaren takip edilecek ve yalnızca 5.000 gross tonun üzerindeki gemiler bu sisteme dahil olacak. Denizcilikten kaynaklanan emisyonlarla ilgili olarak uluslararası bir anlaşmaya varılması halinde Avrupa Komisyonu'nun düzenlemelerde değişikliğe gitmesi gerekecek. İklim değişikliği hızla ilerlerken bütün sektörlerde gerekli olan önlemlerin alınması gerekiyor. Aynen Miktat Kadıoğlu'nun dediği gibi şehirleşmenin de iklim değişikliğine uyum sağlaması gerekiyor. Ama belki bundan daha da önemlisi artık emisyonlarımızı yani karbon salımlarımızı azaltacak teknolojilere ağırlık vermemiz ve fosil yakıtlardan tamamen uzak bir gelecek yaratmamız gerekiyor. Fosil yakıtların yeryüzüne çıkartılması yerine, Toprağın altında güvenli bir şekilde kalması gerekiyor. Yoksa çıktıkları zaman iklimi değiştirip gezegenimizi yaşanması hale getiriyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.